Homeros, İlyada, dördüncü kaset A yüzü sayfa 86'dan devam. Ağız dolusu seven adamın kesti sesini bir daha krallara söyüp sayamaz. Oraya dek götüremez erkek diyor kalabalık işte böyle konuştu. Kaleler alan Odysseus elinde değmeyi kalktı. Gök gözlü Atene göründü haberci kılığında Odiseus'un öğütlerini dinlesinler diye. En büyüğünden en küçüğüne bütün Aka susturdu. Odiseus düşüne taşına konuştu dedi ki ey kral Ateusoğlu ölümlü insanlar arasında seni onursuz görmek istiyor akalar. Tam şu sıra güzel surlu İlyon'u almadan dönmeyiz diye. At besleyen Argos'tan çıkarken verdikleri sözü tutmaya hiç niyetleri yok da dönmek için alışıp duruyorlar bak işte ufacık çocuklar gibi dul kadınlar gibi ama bıkmamak da insanın elinde değil. Bu işte öyle zor bir ki hani köpüren taşan bir denizde sağlam gemisini kasırgaların alıkoymasına bile dayanamaz patlar karşısından bir ay uzakta kalan adam. Biz buraya geleni yıllar döne döne dokuza vardı oysa gemileri yanında bunalan akalılar. Ne demeye hakkım var? Ama bunca yıl kalıp boş elle dönmek yakışık almaz bize. Azıcık daha kalın dayanın dostlar. Bakalım kalkasın dedikleri gerçek mi değil mi? Hep hatırlarız onun dediklerini. Tanık olun ölüm tanrılarını görmeyen sizler Depriyamoslu'ya e, Troyalılara yıkım getirmek için bu liste gemilerin toplandığı günün herkesi daha ertesi günü kutsal sunaklarda bir kaynağın çevresinde güzel bir çınar ağacının altında. Ölümsüzlere kusursuz kurbanlar kesiyorduk hani. Ağacın altında duru bir su akıyordu. Büyük bir belirti göründüydü işte o zaman. Olimposlu Tanrı'nın gün ışığına saldığı bir korkunç yaratık sunağın altından çıkıp yürüdüydü çınara doğru. Sırtı kıpkırmızı bir yılan. Orada ufacık serçe kuşları vardı. Yavrular minnacık. Yapraklar altında üzülmüşlerdi en yüksek dalında çınarın hepsi sekiz taneydiler dokuzuncuları da yavrulayan anaydı Barışan yavruları verdi yılan döndü durduydu anaları yana yana yılan çöreklendiği önce sonra dikilip yakaladıydı çırpınan kanadından serçe yavrularıyla analarını yutunca böylece onu var eden tanrı bir anda yok ettiydi niyetini gizleyen kronos oğlu taş yaptıydı onu. Hepimiz donup kaldıydık bir bitene. Şölen'e nasıl karışmıştı bu belirtiler? Karkas oracıkta yorumladı dediydi ki ne diye böyle kala kaldığınız saçlı akalar? Akıllı Zeus'un gösterdiği büyük bir belirti bu. Uzun zaman sonra gerçekleşecek ama akıldan çıkmayacak hiçbir zaman. Serçe yavrularıyla analarını nasıl yuttuysa bu yılan onlar sekiz taneydiler. Dokuzuncuları da yavrulayan anaydı. İşte tıpkı onlar gibi biz de savaşacağız orada dokuz yıl. Alacağız o koca ili onuncu yılda. İşte Karkas böyle konuştu. Doğru çıkıyor bunlar bugün. Kalın güzel dizlikli akalar kalın burada. Priamos'un ilini alacağımız güne dek. Böyle dedi o gürledi Argosular birazdan bir ağızdan. Tanrısal akaların naraları gemilerin dört bir yanında çın çın çınladı. Kalktı ihtiyar at sürücüsü Nestor dedi ki. Bakın hele çocuklar gibi geveliyorsunuz nasıl? Savaştan hiç anlamayan çocuklar gibi. Anlaşmalarınız antlarınız nerede hani? ''Güvendiğimiz erkekçe düşünceler, kararlar, arı şarapta yapılan antlar, el sıkışmalar hep yok olup bitti demek.'' ''Yerimizde saymadayız, burada çaresiz kalmışız, birbirimize giriyoruz boş yere.'' ''Haydi Atrasoğlu, göster kendini eskisi gibi, sordu savaşlarda Argoslulara, kılavuz ol, yesin dursun içini kim isterse bırak, bırak akalardan uzakta bir köşede, kaptırsın kuruntulara kendisini.'' Bu kuruntuların bir sonu yok nasıl olsa. Sözde Argos'a gideceklermiş onlar yalan mı? Kalkanlı Zeus'un verdiği söz doğru mu? Bunu bilmeden böyle nereye? Ben derim ki Argoslular tez giden gemileriyle Troyalılara ölüm yokluk getirmek için yola çıktıkları gün üstün güçlü Kronos oğlu iyi bir işman verdi bize. Sağdan şimşek çaktırdı gösterdi kaderimizi. Yurduna dönmeye yeltermesin hiç kimse. Helena'nin acılarına insilerine karşılık yatmadan bir Troyalı karısıyla... Ama içinizden çıkar da biri, illerde de yurduma dönmek istiyorum derse, kara bir el atsın da görsün. Herkesten önce ölüme yokluğa ermek ne demek? İyice düşün taşın ama ey Atreus oğlu, başkasını da dinle kulak ver. Dediğim yalan atılır şey değil, soyuna sokuna göre adamlarını seç, diz. Destek olun soy sopuna, sopu sopuna, soy soy savaşacak onlar nasıl olsa. İşte o zaman görürsün sen de, hangi komutan, hangi ordu korkak, hangi komutan, hangi ordu yiğit. Anlarsın şehri neden alamadığını, Tanrı buyruğundan mı, ellerin ödettiğinden mi, ödettiğinden mi yoksa? Yoksa becereksiz olmalarından mı? Karşılık verdi Kral Aga Memnun dedi ki, konuşmada yendin gene Akaoğullarını, ihtiyar Ah Zeus, Atene, Apollon. Akılardan bunun gibi on danışmanım olsaydı keşke. Kral Priamos'un ili baş ederdi çabucak. Alınır yok edilirdi bizim ellerimizde. Oysa kalkanlı Zeus Kronos oldu. Sonsuz kavgalar sardı başıma. Verdi nice acılar, sövüştük Akileus'la. Bir kız için girdik birbirimize. Benim önce kızmaya başlayan... Ama onunla anlaşırsak günün birinde Troya ili o saat yıkılacak. Gidin önce doyurun karnınızı haydi sonra başlayalım savaşa. Herkes kargısını iyice biletsin, hazır etsin kalkanını. Herkes çevik ayaklı atlarını doyursun iyicene. Herkes iyicene gözden geçirsin savaş arabasını. Boy ölpüşeceğiz, kızgın areste bütün gün. Erleri birbirinden ayıran gece gelene dek savaşa hiç ara vermek yok. Gözlerde kalkanın altında kayışlar terleyecek, yorulacak, kavgayı tutan eller... ''Arabaları çeken atlar kalacak ter içinde. Kılık burunlu gemilerin yanında savaştan uzakta, görürsen başıboş dolaşıp duran birini kurttan kuştan kaçmanın yolunu bulamayacak.'' Böyle dedi Argoslular da bastılar Narayı. Bu Nara, Notos'un bir dalgayı alıp çarpmasına benzerdi denize doğru sivrilen kayalara. ''Yel nereden eserse esin.'' dalgaların rahat ettirmediği bir burna Argoslular fırlayıp yayıldılar gemiler boyunca. Çadırlarda ateş yaptılar, yemek yediler, yalvardılar hep var olan tanrılara. Bir başka tanrıya her biri dilediler ölümden, bozgundan kurtulmayı. Herlerin başbuğu Agamemnon, güçlü Kronos oğluna bir sığır kurban etti. Beş yaşında yağlı. Çağırdı seçkin ihtiyarlarını tekmil akaların. Nestor'u kral Idomenosu en başta. Sonra da iki ayakla ee, Theode Theodeus oğlunu altıncıyı çağırdı sonra sonunda. Zeus gibi akıllı Odiseus'u gür söstü Menelaus geldi kendiliğinden. biliyordu kardeşinin ne çok yorulduğunu. Sığırın dört bir yanını sardılar. Aldılar arka tanelerini. Başladı yakarmaya Kral Aganemnon dedi ki Ey Ulu Zeus göklerde oturan, kara bulutlara sarılmış tanrı alt üst edip Priamos'un sarayını kapılarını kızının ateş medikçe yakıp kapkara edip yıkmadıkça Hektor'un zırhını kılıcımla göğsünde paramparça etmedikçe yoldaşları toz toprak içinde yüzüstü dişleriyle toprağı ısırmadıkça ne gün batsın karanlıklar çöksün ne de. böyle dedi o. Kronosolu getirmedi yerine dileğini aldı kurbanları ama Acılarına da acık attı Yalvardılar arpa taneleri döktüler yere Başını arkaya kaldırıp kestiler sığırı Derisini yüzüp butlarına ayırdılar Yağlı gömlekle sardılar butları iki kat Etler kodular üstüne çiğ, çiğ. Yaktılar onları yapraksız dallar üstünde Sakatları şişitlere geçirildi Ateşe tutuldu ıtlar kızartıldı, ciğerler yürekler yenildi, kalan etler parçalandı, şişlere geçirildi, kızartıldı iyiden iyi, çekildi sonra ateşten, işler bitti, şölen hazır oldu, yenildi içildi, şölende eş pay her insan, yakınmadı bir tek kişi, yenilip içilinceye, doyasıya kalktı, at sürücüsü ihtiyarına sordu, dedi ki, ünlü Atreus oldu Agamemnon, erlerin baş bu, davmayalım bir daha böyle gevezeliğe, uzatmayalım, Tanrı'nın elimize verdiği bu işi gitsin haberciler toplantıya çağırsınlar. Gemiler boyunca Tunç Sırhlı Aka ordusunuz, akaların büyük ordusuna gidelim biz de. Gidelim uyandıralım kızgın aresi. Böyle dedi o erlerin başbuğu Agamemnon, dinledi onu, akaları savaşa çağırsınlar diye. Gür sesli habercilere buyurdu, çağrıldı akalar, onlar da toplandı çar Zeus'un beslediği krallar, Atreus oğlunun çevresinde sıra sıra dizilmeye başladılar orduyu. Gök gözü Atene de didindi durdu onlarla. Elinde değerli hiç eskimeyen ölümsüz kalkanı son altın yüz püskül dalgalanıyordu kalkanda. Püsküller örülmüştü sımsıkı. Her biri yüz sığır değerindeydi. Atene onunla ışık saçıyordu dört yana. Aka ordusunun üzerinden uçuyordu. Güç katıyordu erlerin gücüne. Savaş özlemiyle yürekler başladı kaynamaya. Onlara savaş daha tatlı göründü. Koca karınlı gemileriyle baba toprağına dönmekten. Kavurucu ateş bir daha doğrulunda büyük bir orman içinde ışıldar hani. Görünür parıltısı daha uzaktan. Yürüyen ordularda silahların parıltıları öylece göklere ağıyordu. Yayıla yayıla. Kanatlı kuşlar, kazlar, turnalar, uzun boyunlu kuğular, nasıl sürü sürü Asya çayırlarında, Ksatros'un iki yakasında sallayarak kanatlarını kibirli kibirli, nasıl uçarlarsa bir oyana yana bir bu yana, çağrışarak yere konunca, çayır çın çın öterse nasıl, Öylece gemilerden, çadırlardan pıtrak gibi insan Skamandros Ovası'na aktığı yayıldı. İnsanların, atların ayakları altında inledi toprak. Baharda yeşeren topraklar yapraklar gibi durdu binlerce kişi çiçekli çayırlarında Skamandros Ovası'nın, Sürülerle sinek koyun ağalının dört bir yanından hani birbirlerine yapışık nasıl uçuşurlarsa süt kapları doldurulurken bahar günleri gür saçlı akalarda işte öylece Troyalıları yok etme hırsıyla yan yana bir anda doldurdular ovayı. Oraya buraya dağılan keçin sürülerini çobanlar hani otlakta kolayca seçip dizerlerse nasıl komutanlar da savaş için öylece şu yana bu yana dizdiler erlerini. Kral Adaman'ın onda içlerindeydi gözleriyle başı gök gürleten Zeus'unkiler gibi kuşağı Ares'in kuşağı gibi göğsü Poseidon'un göğsü gibi nasıl sürüde boğa bütün sığırlardan üstün alımlıysa dört bir yanını çeviren inekler arasında cecik göze çarparsa nasıl Zeus o gün öyle kıldı Ateus oğlunu dizi dizi yiğitler arasında öyle üstün öyle alımlı Olimpos'ta oturan mozaalar. haydi söyleyin bakayım şimdi bana tanrısınız her yerde varsınız bilirsiniz her şeyi Bizimse hiçbir şey bildiğimiz yok Yalnız şuradan buradan bir şeyler duyarız. Söyleyin bana, Danaolar'ın başbuğları, komutanları kimlerdi? Olimpos'tu Musallar, Kalkanlı Zeus'un kızları, İlyon'u saranları bir bir hatırlatmazsanız bana, adıyla sanıyla sayamam yığında insanı ben. On tane ağzım olsa, on tane dilim, hiç kısılmayacak bir sesim olsa, göğsümde Tunç'tan bir yüreğim. Ama bütün gemileri, komutanları sayacağım gene de. Biotia'ların başında Penaleos, Leitos, Arkesilos. ...protenor, klosinos var... ...onlar Hayri'de, kayalık Oulis'te... ...Ainos'ta, Skolos'ta, çok vadili Etheonos'ta... ...Sepia'da, Graia'da geniş alanlı... ...Nikalesos'ta otururlar... ...yanlarında Harmalılar, Eliyesoslar, ...Eritraylılar, Eleonlular... ...Hayreliler, Peteonlular var... ...Okalide, düzenli Medeon'da oturanlar var sonra... ...Kopayyalılar, Oetreist'liler, bol güvercinli... ...Pisbelliler... Sonra Kroneilar, insanları çimenli, Haliartos'un insanları var. Sonra Platya'da, Glisas'ta, düzenli hipotelyada yaşayanlar. Poseidon'un güzel bir koruluğu bulunan kutsal Onkesto'nun insanları var sonra. Bol Salkımlı Arne'de, Midea'da oturanlar, Tanrısal Nisa'da, ta uçta Antedon'da oturanlar var. 120 delikanlı binmişti Biotia'lardan her gemiye. Bunlar 50 tane gemiyle yola çıkıştılar. Aspladon'da Niyonların ili Orkomenos'ta oturanların başında. Ares'in oğulları Ascalapos'ta, Iamos'ta var, Iamenos'ta var. Azevusoğlu Aktaros'un sarayında Astioki doğurmuştu onları. Saygıdeğer kız olan kız çıkmıştı. Bir kadınlar katına gizlice çiftleşmişti güçlü Ares'te. Gelmiş sıraya koşmuşlar otuz tane kara gemiyi. Fokislilerin başında Skeidos'la Epitopros var. Ulucanlı Nobos oğlu İpitos'un oğludur ikisi de. Pofisliler Kayparisos'ta, Kayalık Fiyoto'da oturur. Kutsal Kriysa'da, Paneos'ta, Dolis'te. Yanlarında Anemorelilerle Hiampolisliler var. Tanrısal Kepisos ırmağı kıyılarında oturanlar, Kepisos'un kaynaklarında yaşayan Liliyalılar. Bunlar gelmiş 40 tane gemiyle. yılların yanında solda gemilerini dizmedeler. Lokrislilere Oliyes oğlu Çelik Ayas konta eder. Telemon'un oğlu Ayas'ınki kadar değil boylu bostu. Ondan ufak hem çok ufak kendin, kendinden bir zırh giymiş. Küçümencik bir adamdır ama bütün Helenleri, Akalıları karga atmakta geçer. Onlar Kionos'ta, Opeis'te, Kalarios'ta otururlar. Şehirleri Bessa, Safi, Şirin, Ogeya'dır, Tapidir. Dobrios Irma kıyılarındaki Torineos'tur. Gelmişler 40 tane kara gemiyle kutsal Oiboi'ye karşısında oturan Lokris'lilerindir bu gemiler. Oiboi'den gelen abantlar ateş içindeler. Şehirleri Karkis, Bol Bolsalkımlı, Histiaia, deniz kıyısındaki Karintos, Kayalık Dion'dur. Onlar Karintos'ta Sitria'da otururlar. Komutanları Ares'in filizi Elepenor'dur. Yürekli abantların gücücüsü Karkadon'un oğludur o. Buyruğunda kargıcı çevik, abantlar var. Enselerinde sarkıyoruzun saçları, düşmanlarının zırhlarını kargılarıyla delmek için yanıp tutuşuyorlar. Onun da buyruğunda 40 tane kara gemi var. Sonra Atinalılar, güzel Atina'nın insanları gelir, verimli toprağın doğurduğu yiğit, Erekteus'un halkı. Zeus'un kızı Atene, beslemişti Erekteus'u. Yerleştirmişti zengin tapınağını Atina'da. Boğa ve koyun kurban ederler orada her yıl. Sevindirirler Erekteos'u, Atina delikanlıları. Atinalıların komutanı Menesteustur Peteos'un oğlu. Arabaları kalkan taşıyan erleri dizmededir. Yetişmemiştir onun gibisi bugüne dek. Bir Nestor var onunla boyu tek adam. Nestor daha yaşlıdır ondan. Menesteos'un buyruğunda elli tane kara gemi var. Salamis'ten ayak getirmiştir. 12 tane gemi. Tam da Atinalıların dizildiği yerde dururlar. Sonra sağlam Argos'un sağlam duvarlı Trensun yurttaşları derin bir körfezin tavucunda Asine'de Hermione'de oturanlar. Troizenliler Eino'yla Bağlı Epidoyslular. Ayicina'da Maffes'te oturan Akaoğulları. Gürnarılı Diomedes komutaylar onlara. Bir de ünü yaygın Kafeneos'un sevgili oğlu Stenelos. Üçüncü komutan Öryalos'tur, Tanrı'ya denk bir adam. Talasoğlu kral Mekisteos'un oğlu ama gür aralı Diyomedes hepsinin başbuğudur. Buyrunda 80 tane kara gemi var, sonra düzenli Nike'nin insanları gelir. Rengin Korintoslular güzel, Klenoail'lar, Orneia'da oturanlar, Şirin, Arethrae'de oturanlar. Adrastos'un ilk kral olduğu Sikyon'da oturanlar. Alpresyan'ın, yüksek Genosa'nın insanları, Peleneyliler, Aygonlular, Tekmil Aygoros'ta geniş helike dolaylarındaki kişiler, Atreusola ve Memnon komuta onların yüz gemisine. Onun buyruğunda en kalabalık, en seçkin erler, Tunç'tan pırıl pırıl o. Hep çalım saçar, üstündür Tekmil yiğitlerden, en çok halklara uykeder. Sonra Lakedamion'un derin vadilerinde, Paris'te, Parta'da bol güvercinli Messede oturanlar gelir. Brisaya da Şirin, Ojenya'da oturanlar, Avgenya'da. Amirakia'nın deniz kıyısındaki Helos'un insanları, Laostlar o İtlost'lular 60 tane geminin başında Adememonun kardeşi Gürnaralı menaleos var. Gemiler dizilmiş sıra sıra. Menelaos en önde yiğittiğine güvenir yürür. Onları savaşa sürükler. Almak için helenin bunca acılarının öcünü. Odur yüreği en çok yaman. Sonra Piros'ta şirin arenede oturanlar. Alpois ırmağının geçtiği yerde Hayros'ta, güzel Aypi'de, e, Kiparais'tes'te, Ampigenia'da, Ptolos'ta. Helos'ta, Duryon'da oturanlar. Musalar buluşmuşlardı eskiden Dorion'da. yonda. de Trakyalı Tamaris'in şarkısını. Okaliya adam gelmişti Tamaris. Okaliya Rotros'un yanından kendine güveniyor, övünüyordu. Kalkanlığı Zeus'un kızlarını, Musaları bile yenerim diyordu şarkı söylemedi. Onlar da kızdılar, körettiler onu. Tanrısal şarkıyı aldılar elinden, çalgı çalmayı unutturdular ona. Başlarında atları iyi süren yaşlı Nestor var. Dizmiş 90 tane koca karınlı gemiyi, sonra Arkadyalılar gelir. Yüksek Kieline Dağı'nın eteğinde, Ayipatos'un mezarı başında oturan bu adamlar, ustadırlar tek edek dövüşmede. Onlar Peneos'ta koyunları bol, Orkomenos'ta, Ripede, Stratie'de rüzgarlı Enispe'de otururlar. Şehirleri Tage, Şirin Mantine, Simpelos, Parais'e, Başlarında Anaikos'un oğlu güçlü Agapenor var. Gelmiş 60 tane gemiyle, iyi dövüşen Arkayalı yiğitler doludur gemiler. Erlerin baş bu Agamemnon vermiştir. Bu sağlam tekneli gemileri onlara geçsinler diye şarap renginde denizi, yoksa onlar denizci adamlar değildirler. Sonra da bu Praison'da tanrısal Elis'te oturanlar gelir. Yurtlarının bir ucu Hayrmine, öbür ucu Mayrsisnos, bir yanda Alesion, bir yanda Oreniye kayalığı. Onların dört tane önderi var. Her önderin buyruğunda on tane tezgiden gemi. Binmiş gemilere birçok bir Epo oğlular, bir takımına Ampimakos ve Talkitos kumata eder. Biri e, Kiteatos'un, biri Oriatos'un oğlu. Oktor'un torunlarıdır ikisi de. Amalinekos'un oğlu güçlü Diorest'tir öbürkilerin başındaki. Tanrı'ya benzer. Polixenios'un buyurur dördüncülere. Ogias oyundan kral Ada Tenes'in oldu, sonra Dulikion'da deniz aşırı Elis'in karşısına. Kutsal Ekinay adalarında oturanlar gelir. Önderleri Pileus oğlu Ares'in dengi. Zeus'un sevdiği at sürücüsü Pileus bir zamanlar navasına kızmış göçmüştü Dulikion'a. Meges'in buyruğunda 40 tane kara gemi var. Şimdi Odiseus'a geldi sıra. Ulu canlı kebalenlere buyurur o. İtaque'de yaprakları hışırdayan Neriton dağında, Croplia'da Sarp Aygiteses'te otururlar. Zakinatos da Samos'ta onlarındır. Kimi içlerlerde oturur kimi kıyılarda adalara karşı. Zeus gibi akıllı Odiseus'tur önderleri. Buyruğunda 12 tane al yanaklı gemi Aitolyalıları yöneten Tuas'tır. Amramion'dur oğlu. Onlar Plüoron'da, Olenos'ta, Liene'de. Deniz kıyısındaki Kalkiste, Kayalık Karkidon'da otururlar. Ama ulu canlı oy, olsun oğulları dünyada yok olsun kendisi de yok, sarışın, Melagros'ta yok. Tuas'ın elinde bütün egemenlik buyruğunda 40 tane kara gemi. Kargısıyla ün salmış, İdomeneos var Giritlilerin başında. Onlar Kinosos'ta duvarlarla çevrili, Gorin'te. Liktos'ta, Miletos'ta, Kireçli, Liatos'ta otururlar. Fatistos'ta, Riatos onların en güzel illeri. Yüz şehirli Girit'in yurttaşları var daha bir sürü. Kargısıyla ün salmış, İdomeneos'un buyruğunda var, adam öldüren, Enyalios'la Tanıya denk merine olsun buyrundalar. Giritlilerin 80 tane karagenileri var. Heraklesoğlu soylu alımlı Telepolemos 9 gemi getirmiş Rodos'tan. Yiğit Rodoslularla dolu 3 sıraya dizilmiş Rodoslular. Lindostular, Ierloslular, süt beyaz Kameiroslular. Onlar Herakles'e Atiyoke'nin doğduğu kargasıyla ün salmış Telepolemos'un buyrundalar. Tanrıların büyüttüğü delikanlıların illerini yok edince Herakles getirmişti Seleys ırmağı kıyısındaki Efireden Astioche'yi. Ama... Telepolemos sağlam sarayından gelir gelmez yetişkin çağa öldürdü babasının dayısını. Kocalmaya başlayan Likmios'u gemiler yaptı sonra çabucak. Toparladı adamlarını açıldı denize kaçtı. Güçlü Herakles'in oğullarıyla torunları kovalıyordu onu. Döndü dolaştı çekti bir sürü acı sonra bir gün Rodos'a vardı yolu. Üç soy oldular yerleştiler oraya. tanılara insanlara buyurdular Zeus hoşlandı onlardan. Bir tanrısal bolluk döktü odaya. Üç sağlam gemi getirmiş Simeden, Nireus, Kral... Agleya'nın oldu, Kusursuz Pereus oğlundan sonra İlyod'dan gelen Danaoların en güzeli en yakışıklısıdır o. Ama gücü yok buyruğunda adadan var. Nisiros, Karapatos, Kasoslulara sıra şimdi. Örioporos'un adası Kostan, Kaldania adalarından gelenlerde de Feidipos'la Antipos'tur onların önderleri. Herakles oğlu Kral Tesasat Alos'un oğullarıdır ikisi de. Sıraya dizilmişler, 30 tane dizmişler, 30 tane gemiyi. Pelas'ların şehri Argos'ta oturanlar da sıra şimdi. Alos, Alope, Terkis, Trekis onlarındır. Fikya'da güzel kadınlı Hellas'ta otururlar. Mayrimidon, Helem, akaderler onlara. Akileus'tur komutanı elli tane geminin. Ama acı veren savaşa kalmadı istekleri. Başlarında yürüyecek kimseleri yok. Ayağı tez Akileus içerlemiştir Briseis yüzünden. Ayrılmaz gemileri yanından bir türlü. Lairinesos'u tebaiyi surlarını yıkmak için Selepios oğlu Kral Neosun oğulları. Ünlü kargıcılar Mines'le Epistropos'u vurmak için nice sıkıntılar çekmiş Lairinesos oğulları. Dönüşlü de o güzel saçlı kızı kendisine seçmişti. Akileos öylece durup içini yer. Yakında kalkacak ama sonra e, Pialake'de oturanlar gelir. Demeter Tanrıçan'ın korusu çiçekli Payrasos'ta koyunları Boğiton'da deniz kıyısındaki Antron'da. Çimenler üstüne yayılmış Piteleos'ta oturanlar. Eskiden onlar cenkçi Protesi Laos'un buyruğundaydılar. Kara toprak yuttu şimdi Protesi Laos'u yarım kalmış bir saray bıraktı plakede. Bir de iki yanağını yırtan bir karı. Öbür akalılardan çok önce atlayınca gemisine karaya bir dardanoslu öldürdü onu. Önderlerine çok acıdılar, yandılar ama plakeliler önce öndersiz değil. Onları sıraya dizdi Podarkes, Ares'in filizi. Doğu sürüsü olan Plakes oğlu İpikos'un oğlu. Protesilaos'un bir anadan kardeşi, küçüldür o. Yiğit, Protesi Laos'u büyüktü, üstündü ondan. Evler çok özlediler o soylu önderi, gene de kalmadılar. Bu kalmadılar. Budorges'in buyrunda 40 tane kara gemi var. Sonra Poibeys'in gönlünde karşısındaki Pereylarlar gelir. Poibe, Boibe, Glatier düzenli Iakos illerinde oturanlar. Buyruğundadırlar 11 tane gemiyle. Amedos'un sevgili oğlu Eumelos'un, Admetos'la sevişip doğurmuştu onu Alkestis. Pelias kızlarının en güzeli kadınların en tanrısalı. Sonra Metone ile Theomalkie de gelir. Pelibonya'da Sark Olizon'da oturanlar gelir. İyi ok atan Piloptetes'in buyruğundalar yirmi gemiyle. Binmiş her gemiye elli kürekçi, hepsi de okla savaşmasını iyi bilenlerler. Ama Piloptetes kutsal Memnos adasında yatıyor korkunç acılar içinde. Aka oğulları bıraktılar adada onu, bacağında yara açmış uğursuz bir deniz yılanı. Kıvranır durur orda acıdan, özleyecekler birazdan kral Piloptetes'i argoslular. Ordusu komutansız kalmış değil gene de. Sıraya dizmiş onları Medon. Oileus'un piçi Rene'nin iller yıkan Oileus'la çiftleşip doğurdu. Sonra Trikeliler kat kat kayalı Itome'de oturanlar. Oikalyeler Oritros'un şehri Okilai'de oturanlar gelir. Onlar Podolieros'la Makao'nun buyruğundalar. Asklepios'un iki oğlu iyi hekim ikisi de. Sıraya dizmişler 30 tane koca karınlı gemiyi sonra Orneon'da Hypreya'da pınarı başında. Asterion'da Akdoruklu Titanos'ta oturanlar var. Onlara Oripolos komuta eder. O parlak oğlu. Gelmişler 40 tane kara gemiyle. Argisa'da, Gritone'de, Orte'de, Elone'de, süt beyaz Olosonda oturanlar. Yılmaz savaşçı Polipoites'in duyruğundalar. Ölümsüz Zeus'un oğlu Peritos'un onun babası. Ünlü Hipo, Hipodamiya serişmişti Peritos'la. Kılla azmanları tepeleyip Pelion Dağı'nda. Ayitiklere doğru yürüdüğü gün doğurmuştu onu. O gün tek başına değildi o. Yanındaydı Ares'in filizi Leonteus. Ee, Kayineus oğlu taşkın canlı Kronos. Onların buyrunda kırk tane kara gemi var. Geneus gelmiş. Kipos'tan yirmi iki gemiyle buyruğunda aynenlerle savaşçı Parabio'lar var. Soğuk Dodone'de kur, yurt kurmuşlardır onlar. Bir de Titaresis ırmağı kıyılarını işleyenler var. Penisos'a dökülür bu ırmağın tatlı tatlı suyu onun gümüşten akıntılarına karışmaz ama akar gider üstünde yağ gibi. Korkunç antlara tanık Siktos ırmağının koludur o. Tenderon'un oğlu Proteos komuta eder magnetlere. Peneysos kıyılarında yatakları hışırdayan Pelion Dağı'nda otururlar. Çabuk koşan Protos önderleridir onların. Burunda kırk tane kara gemi var, onların önderleri, başbuğları işte bunlar. Haydi say bana şimdi de Musa. Atreus ile gelenler arasında en iyi atları erleri sahip. Preus atlarıdır, en üstün atlar. Eumelos sürünce uçarlar kuş gibi, İkisi de bir yaşta, ikisi de bir boy. İkisinin de bir kıllarının rengi. Preyre de yetiştirirdi onları Apollon gümüş yaylığı savaş korkusu veren kısraklardır onlar. Pelemon'un olduğu Ayas'tır erlerin en üstünü. Ama bu Akileus'un öfkesi sürenedek böyle. Yoksa Akileus çok üstündür ondan. Kusursuz Peleus oğlunu taşıyan atlar içinde bu böyle. Denizler aşan kıvrık burunlu gemileri yanındadır o. Erlerin başbuğu Ateleus oğlu Agamemona dargın. Deniz kıyılarında oyalanır adamları. Disk atarlar, karga atarlar, o ok atarlar atlar arabaların yanında akneli fer çiçeğiler arabalarsa efendilerinin barakaları yanında öylece dururlar sımsıkı bağlı Onları sürenlerse savaşa gideceklerine, ordu boyunca orda an oraya dolaşırlar. Ares'in sevdiği önderlerini özleye özleye. İşte böyle yürüyordu akalar, ateş kaplamıştı sanki boydan boya yeryüzünü. Gök gürleten Zeus'un öfkesinden toprak inliyordu. Hani bir zamanlar Arimos dağlarında kızmıştı Tepeus'a, Tepeus'un ini ordadır derler. Şimdi Zeus kamçılıyordu toprağa o günkü gibi. Yürüyorlardı onlar işte böyle. Ayakları altında toprak iniyordu. İnin, inin. Çabuk adımlarla yutuyorlardı sanki olayı. Troyalılara haberci geldi. Yel gibi gider İris. Kalkanlı Zeus acı haberle göndermişti onu. Toplanıyor Priamos'un kapıları önünde Troyalılar. Geliyor bir araya yaşlısı genci. Ayel tez, sokulur, seslenir onlara. Priyamos'un oğlu Polites'e benzetir sesini. Tırolıların gözcüsü olmuştur Polites. Güvenilip çevikliğine ulu Ay, Ayetes'in mezarı bulunan höyüğün tepesinde durmuş. Bekler Akalıların saldıracağı vakti. İşte tez giriş ona benzeyip dedi ki konuşur durursun boyuna ihtiyar. Ortada sanki barış varmış gibi. Oysa çetin bir savaş koptu işte. Bunca savaşlara katılmışım bugüne dek. Hiçbir ordu görmemişim böyle kalabalık, böyle güçlü. Şehre doğru yürüdükleri Zalanova'da yapraklar kadar kumsal ...daki çakıllar kadar çok. İşte sana söylüyorum Hektor yap dediğimi... ...Premos'un geniş ülkesinde... ...yardımcılarımız bir hayli. Çeşitli diller konuşur, çeşitli soydan erler... ...buyursun erlerine... ...her soyun başındaki adam... ...bizsin yurttaşlarını sıra sıra. Böyle dedi Hektor da... ...dinledi Tanrıçan'ın sözünü. Dağıttı toplantıyı çabucak... ...koştular silah başına... ...açıldı tek mil kapılar, fırladı ordu... ...yağlar aktılar derken bir gürültü bir uğurdu... ...şehrin önünde sert bir tepe var... Çıkılır ovanın dört bir yanından tepeye. Datiyeye adını takmıştır ona halk. Ölümsüzlerse yüksek atlayan Müriniye'nin mezarı der. yardımcıları dizilirler orada. Treyolulara oynak tolgalı büyük hektor komuta eder. Yanında kalabalık seçkinerler erler. Kartı atmak için yanıp tutuşurlar. Dardaniyelilerin başında Aineas var. Aineas'ın oğlu tanrısal Afrodit doğurdu onu. Ankises'ten bakmadı Tanrıçalığına çalığına Birleşti İda eteklerinde bir ölümlüyle Akileos'la Akamas var yanında Antenor'un her savaşı İyi bilen iki oğlu Sonra Zeleya'da